1806, numaralı konu, Ebu Ümame'nin bir cenazede insanlara nasihatta bulunması, evet, Süleym bin Amir şöyle anlatıyor, Şam'da teşhiy edenler arasında Ebu İmam el-Bahili'nin de olduğu bir cenazede bulundum, cenaze defnedildikten sonra Ebu İmam şunları söyledi, ey insanlar, şu anda sizler haseneleri, iyilikleri, ve şeyhileleri, kötülükleri, paylaştığınız bir konakta yaşıyorsunuz, yakında buradan başka bir konağa taşınacaksınız ki eliyle kabri gösterecek işte o konak şurasıdır, burası yalnızlık ve karanlıklar ve böcekler evidir, burası darlık yurdudur, daha sonra buradan mahşer yerine gönderileceksiniz, mahşer yerinde Allah'ın dilediği bir süre ve emri gelinceye kadar kalınır, bu sırada bazı yüzler ağarır bazıları ise kararır, sonra buradan başka bir konağa götürüleceksiniz ki burası zifiri karanlıktır, burada müminlere birer nur verilir, kafir ve münafıklarsa bundan mahrum kalırlar, bu durum Allah'ın kitabında şöyle temsil edilmektedir, Kafirlerin küfürleri ve küfre bağlı amelleri, üzerini yığın yığın dalgalar kaplayan, daha üstüne bulut çöken, engin deryadaki karanlıklar gibi karanlıklar üzerine çökmüş karanlıklara benzer, öyle ki, böyle zulmete düşen, insan o zifiri karanlıkta elini kaldıracak olsa neredeyse onu bile göremez, Allah bir kimse için nur, hidayet, kılmadıktan sonra onun nuru, hidayete ermesi, olamaz, nur, 24 40 o gün kafirler ve münafıklar müminlerin nurlarından faydalanamazlar, bu tıpkı körlerin gözleri sağlam olan kimselerden faydalanamamalarına benzer, o gün münafık erkeklerle kadınlar müminlere, bize bakın, veya bizi bekleyin, nurunuzdan bir parça ışık alalım, diyeceklerdir, ancak onlara, arkanıza dönün ve orada nur arayın, denilir, hadit, Sur 13, bu münafıklar için aldatıcı bir tuzaktır, çünkü Allah Teala, münafıklar, güya, Allah'ı kandırmaya çalışırlar, oysa Allah onların hilelerini başlarına geçirir, Nisa, 4.sur 146, 42. Buyurmaktadır, onlara, arkanıza dönün ve orada nur arayın, denilecek ve arkalarını döndüklerinde de aralarına kapısı bulunan bir duvar çekilecektir, bu duvarın iç tarafında rahmet, dış tarafında da azap vardır, hadit 57. Sur 13.